370. Konu: Hazreti Ebu Bekir'in vefatı anında Hazreti Ömer'e bazı tavsiyelerde bulunması. Halife Ebu Bekir, Halit bin Velid kumandasındaki orduyu Şam'a gönderdikten sonra hastalandı. Birkaç ay sonra da vefat etti. Müsena ölüm halinde bulunan Hazreti Ebu Bekir'in huzuruna girmişti. Hazreti Ebu Bekir ona Ömer'i halife seçtiğini söyledi. Sonra da bana Ömer'i çağırın dedi. Gidip çağırdılar. Geldiğinde halife ona şunları söyledi.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 Sen Hz. Peygamber'in vefatından sonra Üsam ordusunu nasıl gönderdiğimi biliyorsun. Halbuki halk hiçbir zaman böyle bir musibetle, Hz. Peygamber'in vefatı, karşı karşıya kalmamıştır. Allah'a yemin ediyorum ki o gün ben Allah'ın ve Rasulü'nün emirlerine uymayarak bunda gevşeklik göstermiş olsaydım cezaya çarptırılacaktık ve mahcup olacaktık, Medine'de ateşler içerisinde kalacaktı.